Serkan Öztürk Okan Savaş Bayındır Hanım Sibel Öztürk Anlatan Murat Yılancı Semih ve Okan Bir lokantada garson olarak çalışmaktadırlar. Lokantayı kapatmış Ve akşam temizliğini yapmaktadırlar. Yeterli eleman olmadığından Temizliği de onlar yapmaktadırlar. En çok da şu karnıyarığı sevmiyorum. Bir türlü çıkmıyor lekesi. Hayır masaya filan damlatmalarını anlıyorum da adam oturduğu sandalyeye damlatmış. Nasıl beceriyorlar aklım almıyor. Çok merak ediyorsan yarından itibaren karnıyarık sipariş edenleri yakın takibi alırsın. Dikkatlice izlersen aradığın cevabı bulabilirsin. Ne kadar rahatsın Semih ya. Burada garson olarak çalıştığımızı unutuyorsun abicim. Ben sıkıldım bu temizlik işinden. Bence artık patronla konuşmanın vakti geldi. Akşama kadar garson olarak millete hizmet ediyoruz. Bir de üstüne temizlik faslı. Neden temizliğini biz yapıyormuşuz ki? Bunun için başka bir adam tutması gerek. Evet ama anca bu şekilde döndürebiliyor lokantayı. Bir başkasını daha işe alacağını sanmıyorum. Olaya bir de onun açısından bak. O bizim açımızdan bakmaya ne zaman başlayacak? Sırtımıza fazla yük binerse temizlikçi olarak başka birini de alacağını söylemişti. Eğer işler iyi giderse diye not düşmüştü ama. Hem buna da şükür. Dışarıda işsiz dolaşan bir sürü insan var. İşsiz kalmaktansa fazladan bir saat daha kalıp temizlik yapıyor olmayı tercih ederim ben. Bense hem işsiz kalmamayı hem de burada bir dakika dahi fazla kalmamayı tercih ederim. O günler de gelir elbette ama öncesinde biraz sabretmeyi öğrenmelisin. Cama mı vuruldu? Ben de öyle duydum. Sen devam et temizliğe. Ben bir bakayım. Bir dakikayı geçerse işten kaytardığını düşünürüm... Ben de bırakırım temizliği ona göre. Hemen geleceğim, merak etme sen. Sen buraya otur amca. Hah, otur otur. Ben sana şimdi yiyecek bir şeyler getireyim. Kim bu adam ya? Niye aldın içeri? Daha yeni temizlemiştik üstelik. Baksana, çamur etti her yeri. Ben silerim Okan, dert etmesen. Karnı açmış, bir parça ekmek istedi. Şu kalan yemeklerden getireceğim. Zaten çöpe gideceklerdi. İsraf olacağını amcanın karnını doyursunlar bari. İyi de buralardaki tek lokanta bizimki değil ki. Yemekleri artan ve çöpe dökülecek olan daha bir sürü lokanta vardır etrafta. Onlara gitsin abicim. Ya onlar da senin gibi düşünüyorlarsa. Sadece artan yemekleri vereceğim ne var ki bundan? İyi abicim iyi iyi tamam sen bilirsin. Ben sorumluluk almıyorum. günün arta kalan yemeklerinden adama yedirir. Adam bir güzel karnını doyurduktan sonra Semih'e teşekkür etmiştir. Semih, adamın kalacak yeri olmadığını da öğrenmiştir. O gece için adamı lokantanın içindeki küçük odada yatırmak geçmiştir aklından. Bu fikir, Okan'ın hiç de içini silmemiştir. Abartmaya başladın artık. Biz üstümüze düşeni yaptık. Karnını doyurduk işte. Daha ne yapalım... Üstüne bir de burada yatırma işini çıkarttın ha. Ya kalacak yeri yokmuş adamın. Bu gecelik burada yatsın. Ne zararı var ki? Bu soğukta, sokaklarda bir başına ne yapsın zavallı adam? Eminim bu sokaklardaki ilk gecesi değildir. Sonuncusu da olmayacak. Biliyorum ama bari en azından bu gecesini kurtaralım. Midesine sıcak bir yemek indikten sonra sıcak bir yerde yatmış olsun adam. Hırlı mıdır, hırsız mıdır bilmiyoruz. Adamı tanımıyoruz bile. Ben güvenmiyorum bu adama. Ya kötü niyetli biriyse... Olmadığını nasıl bilebilirsin ki? Tüm sorumluluğu alıyorum ben. Ben karışmıyorum o zaman. Ne yaparsan yap. Ama şunu söyleyeyim. Başına bela alıyorsun. Sonra söylemedi deme. Semih, adamı lokantadaki küçük odaya yerleştirdikten sonra evine gitmiştir. Her ne kadar olumsuz düşünmek istemese de Okan'ın söyledikleri kafasına takılmıştır. Ve onu tedirgin etmeye başlamıştır. Durumu hanımına anlatmış, hanımı da yaptığı şeyi onaylamıştır. Bu Semih'i rahatlatmıştır ve gönül rahatlığıyla yatağına giderek uykuya dalmıştır. Gece yarısı Okan'dan gelen telefonla uyandığında lokantada bir soygun olduğunu öğrenmiştir. Niye güvendim ki şu adama? Okan gibi gerçekçi olmayı ne zaman öğreneceğim ben? O kadar da söylemişti bu adamı almayalım diye. Başına bela alıyorsun demişti. Üzülme. Sen doğru olanı yaptın. Hem her şey önünde sonunda olacağına varır. Patrondan da bir ton azar işiteceğim. Zarar ne kadarsa maaşımdan kesilecek. Belki de işimden kovulurum. Zaten güç bela geçiniyoruz. Bu kadar sıkıntın içinde bir de işsiz kalacağım. Keşke Okan'ı dinleseydim. Bugün için iyilik yaptın diye başına kötü bir şey gelmiş olabilir. Ama unutma her şeye rağmen iyiler sonunda mutlaka kazanır. Destek olduğun için sağ ol. Sen de olmasan... Bir an önce çıksam iyi olacak. Bakalım ne kadar zarar var lokantada? Öğrenince beni de ara. Merakta bırakmayayım mı? Semih lokantaya doğru yola koyulur. Vardığında dükkanın önünde kalabalığın toplanmış olduğunu görür. Yatması için lokantaya aldığı adam... ...polislerin yanında durmaktadır. Bir kenarda beklemekte olan... ...Okan'ın yanına gider. İyi. iyi bak, bari yakalamışlar adamı. Bu arada... ...sen haklıydın ha. Sözünü dinleyip almamalıydım amcayı. Sen neden bahsediyorsun? İyi ki amca içerideymiş. Yoksa şimdi soyulmuş olacaktık. Nasıl yani? Hırsız amca değil mi? Hayır abiciğim ya. İki kişilermiş arka taraftaki tuvalet penceresinden girmişler. Seni şu amca tıkırtıya uyanmış. Sonra bir güzel benzetmiş hırsızları. Şimdi polislere ifade veriyor. Yazan Ümit Cihan Canpolat Senaryoya uyarlayan ve yöneten Vural Arısoy Teknik yapım Mansur Bağcıoğlu